Her zaman vurguladığımız şey, saygılı olmamız, edepli olmamız gerekir. Bize düşen şey budur. Ayrıca şunu unutmayın, bakın. Hadisleri rivayet eden insanlar da öyle parayla ders anlatan, hadis rivayet eden insanlar değil. Sırf Allah rızası için. Sırf Allah rızası için. Ya buna hangimiz katlanır ya? Bu zamanımızda gitseniz işte birkaç tane hocaya deseniz, hocam bize pazar sabahları işte haftanın üç günü işte bize ders yapar mısınız? Zorlanırsınız hoca bulmakta değil mi? Evet. Yani orada maddi bir getirisi yoksa insanlar, Özellikle de yaşamış olduğumuz dönemde bunlardan kaçınır. Bedava ders verecek insan bulmakta zorlanırsınız. Hadi git bakayım sen bir tane matematik dersi, fizik dersi, üniversite hazırlık sınavlarına böyle ücretsiz ders bulacak, verecek birini bulabilir misin? Saat başı yani, yukarı var. hani bulamazsınız demiyorum de bulduğunuzu farz edelim. Yüzde kaç kişi? Onları da kınamıyorum. Emeğinin karşılığını istiyor ama ben geçmişle zamanımızı karşılaştırarak bunu söylüyorum. Aradaki farkı ve hakkaniyeti göz önünde Heh, bulundurma. Ya hocam aziz kardeşlerim bak bir de şu var bizim klasiklere bakın parayla hadis rivayet eden insanlar kınanmıştır evet. bazı raviler diyor ki benim işim gücüm yok diyor bazı raviler ya ben geçimimi bununla temin etmem lazım dolayısıyla üç beş bir şey almam lazım ki ayakta durayım buna bile tahammül yok bizim hadisçilerin hadis ravilerle ilgili kitaplara baktığımız zaman usul kitaplarına baktığımız zaman aziz kardeşlerim para karşılığı hadis rivayet eden insanlardan uzak durulması gerektiğini söylerler Dolayısıyla bu din alanı ile ilgili yapılan çalışmaların hiçbir tanesinde para yok. Hocam Bunu mi? unutmayalım. Para yok. Para olmayınca bizim bu insanlara bakışımız da otomatik olarak ortaya çıkmış, netleşmiş oluyor ya. Bizim istediğimiz şey budur. Sen İmam Buhari'den bahsederken, İmam Müslim'den, işte Tirmizi'den, Nesai'den, İbn Maci'den bahsederken onların bu ortaya koymuş oldukları birazdan bazı örnekler de vereceğim. Ortaya koymuş oldukları bu çabayı göz önünde bulundurmak suretiyle biraz edepli ahlaklı olacaksın ya. Sana fakültede biraz ders vermiş olan, eğitiminde katkısı olmuş olan hocalara saygı gösteriyorsunuz değil mi? Evet. evet. Gösteriyorsun ama bu hocalar maaş da alıyor aynı zamanda. Dikkat et. Devlet bu hocalara maaş veriyor, almalar gayet normal. Ama sen bununla birlikte ona saygı duyuyorsun. Peki sana kıyametini ve dünyanı tanzim edecek, seni mutlu edecek olan hayat rehberi kitapları senin önüne koyan, hiçbir şey istemeyen bu insanlara karşı bakışın nasıl olacak hocam? Arkalarından rahmet okumak hocam. Bize düşen şey budur. Bakın ben hani önceki derslerde bir sahabeye işledik ya aynı meseleyi sahabe bağlamında da düşünmemiz lazım. Bizim sahabede yaklaşımımız aynı olması lazım. Senin sorun cevabı bitmedi daha. Sen bir şey mi daha soracaksın? Bir şey diyecektim. Yani zaten... de madem, hadi, madem öyle mahzun duruyorsun sen de de. Evet. Hocam e, böyle geçmişlerimizi hani bu Allah rızası için ilmi e, bizlere aktaran, ulaştıran bu büyük ulemayı dersin başındaki mottomuzda dediğimiz gibi selam, e, her zaman selam ve hürmetle anlıyoruz ama biraz da e, şöyle düşünüyorum, yani bunu yaşantımız içerisinde bizler de bir nevi onları örnek alarak Allah rızası için ilim öğrendiğimiz ilmi aktarmaya ve e, bunları çevremizde yaymaya da örnek olarak da bunları e, gerçekten insanlığa, yani insanlığın içerisinde onlardan gördüğümüzü uygulayarak onlara daha çok hürmette bulunmuş olabiliriz diye düşünüyorum örneklikle. Allah, Allah senden razı olsun çok güzel bir şey dile getirdin. Yani ben insanlar hani özellikle yaşamış olduğumuz şu dönemde hakikaten dinden bir uzaklaşma var. Yani bütün İslam dünyasında hatta bütün dünyada bu var. Yani sadece İslam dünyasında değil bütün dünyada bu var dinden bir uzaklaşma var. Ama bunu da bizim kendimiz esasında sorgulamamız lazım. Özellikle dini eğitimi veren, dini anlatma durumunda olan insanların maddi bir beklenti beklemeksizin fedakarlık yaparak meydana inmeleri lazım. Bizler de bu e, fertler olarak... büyük sorumluluk altındayız biz. Evet. Evet. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Buyur. Bir muhattisimiz hakkında İbni Hanbel. Hani ne para için ne şöhret için o kırbaçlar yenmezdi ya da hani o kadar yıl hapiste yatılmazdı. Yani ne kadar hürmet etsek onlar için azdır ben... bence. Tabii bütün bunlar biz söylerken Safacığım sana da aldım mikrofonu söz vereceğim ama bütün bunları söylerken biz şunu demiyoruz. Yani bu insanları kutsayalım. Bunlar böyle dokunulmaz. Hiç haklarında bir şey denmez. de öldür ha. hakkını yeme işte. Ölçümüz budur. Biz bilim ahlakı içerisinde yanlış bulduğumuz bak bilim ahlakı içerisinde yanlış bulduğumuz bir şey varsa bunu onların konumlarına saygınlıklarına zarar vermeden dile getiririz. Ama bu şuna benzer. Şimdi bizim Hanefi fıkıh kitaplarını açın, mesela bilen kardeşlerimiz için söyleyeyim, Hidaye'yi açın, İhtiyar'ı açın, Hanefi fıkıh kitaplarını. Bu kitabı okuduğunuz zaman aziz kardeşlerim, baştan sona hep tartışma olduğunu görürsünüz. de daindir. Baştan sona tartışma. İmam-ı Azam bir şey der, iki öğrencisi, İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf başka bir şey der. Bazen İmam Muhammed başka bir şey der, başka, bazen Ebu Yusuf bir şey der, bazen de Züfer bir şey der. Hep böyle, o bizim hanefi fıkıh kitabı hep tartışma kitabıdır baştan sona kadar. Ama yani bu şu anlama geliyor. İmamın öğrencileri hocalarıyla aynı düşünmüyorlar. Şu genişliğe de bakar mısın yani burası da çok hoş. Ama şu var o kitabı bitirdiğin zaman herhangi bir kitap bitirdiğin zaman İmam-ı Azam'la ilgili olarak onun saygınlığıyla ilgili olarak zihninde en küçük bir soru oluşmaz. İmam-ı Azam yine İmam-ı Azam'dır. i̇mam Şafi yine i̇mam Şafi'dir. Yani aralarındaki o bilim ahlakı hocam o kadar güzel işlenir ki saygı yok, saygısızlık yok. Çerçeve ahlakla çizilmiş ve sonuçta herkes kendi düşüncesini söyler. Ama İmam-ı Azam yine İmam-ı Azam'dır. i̇mam Şafi yine i̇mam Şafi'dir. Bize düşen şey anlatmaya çalışmış olduğumuz şey budur. İmam-ı Azam'ın e, İmam İmam Azam kabri ziyaretine gittiği zaman mescidin bunda daha sonra bir diyor. gidiyor. Topluluğun çoğu e, Hanefi mezhebine tabi. Sabah namazı vakti kunut duası biliyoruz Şafilerde okunur. Ama işte ona saygı e, hürmeten e, kunut duası okumuyor. Çünkü yani onun yaptığı ilme de bir saygı. Yani gösteri bu çok önemli bir şey. Evet. Şimdi biz bu imamlar dedik ya maddi bir şey beklemedi.